Muzaffer amca insanın ilk gördüğünde kanı ısınacak türde adamlardan biriydi. Hani herkesin bir yakınına benzetebileceği türden adamlar var ya, onlardan işte. Zayıf, ince parmaklı, beyaz bıyıklı, gözlüklü, ellili yaşlarında bir adamcağız. Özellikle parmakları herkesin ilgisini çekecek kadar zarif ve uzundu. İşe girmek için yanına gittiğimde önce diretti de diretti. Yaşı küçük birini alacakmış, yetiştirecekmiş. Bana fazla para veremezmiş ve daha bir sürü şey. Bense her dediğine karşıt bir şey söyleyip ille de işi istediğimi anlatıyordum. Acilen ihtiyaç duyduğumu anlatıp olanca gücümle diretiyordum. Kendimi acındırabileceğim ne varsa anlattım. Bunun için yalan söylemem de gerekmiyordu. Olanı olduğu gibi anlatmak yeteri kadar acıklı bir durum doğuruyordu zaten. Sonunda kabul etti. Ertesi gün işe başladım. Tahtadan kuş kafesi imalathanesi. Çok kolay yapılabilen bir şey değildi bu kafesler. El işçiliği ne de olsa. Biraz pahalı oluyordu diğer kafes türlerine göre ama meraklısı beğeniyle alıyordu. Muzaffer amca yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyordu. Dolayısıyla birçok müşterisi olmuştu zaman içinde. Onlar da sağa sola haber veriyordu. Böyle döndürüp gidiyordu işlerini. Birkaç tip kafes yapılıyordu dükkanda. Bir de boyayla değişik süslemeler yapıyordu kafeslerin üzerine. Kendisi hayatı boyunca hiç kuş beslememiş. Ama bu işe bir yerlerden merak salmış ve Harikulade güzel kafesler yapıyordu. Onun yaptığı kafeslerde yaşayan kuşların diğerlerine göre daha mutlu olacağını düşünüyordu. Bunu hiç anlamıyordum. Kafes farklı olsa da kafes işte. Kuşun mutluluğuna etkisi ne olabilir? Sanırım yaşlı adam kendisine mutlu olabilecek sebep arıyordu. Tutarsız da olsa buna inanmıştı bir kere. İş yaparken mutlu olduğu, bundan keyif aldığı, kendi işiyle övündüğü çok açık görülebiliyordu. Dükkan çok büyük bir yer değildi. Muzaffer amcanın kendi yeriydi. Kira olmayınca geçinip gidiyordu adam. Bir süre sonra ben de işin ucundan tutacak hale geldim. Bir şeyleri öğrettiği halde yanlış yapmaya kalktığımda fena öfkeleniyordu. Neden yaşı küçük birini aradığını da anladım böylece. Sohbet ederken dünya tatlısı bir adam. İş esnasında tanınmaz bir hale geliyordu. Gören dini bir ritüeli yerine getiriyoruz zannederdi. O kadar usul, o kadar özenli, o kadar törensel hareketlerle işini yapıyordu. Artık çok kalmayan el işçilerinden biriydi Muzaffer amca. Şimdi hala onun yanında çalışıyorum. Akşamları da Haliç kıyısına inip bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Zihnimi hafifletebilmek için yalnızca. Etrafımdaki insanlar mutsuz olduğumu düşünüyor. Mutsuz değilim aslında. Kendimi iyi hissediyorum. İnsanın gözle görülür bir şeyler imal etmesi çok güzel. Heyecan verici. Bir şirket odasında soyut değerler üreterek kafa patlatmaktansa... ''Elinle bir şeylerle uğraşmak çok daha keyifli. Başka bir iş aramıyorum. Kovulana kadar burada çalışmaya da niyetliyim.''